1970 1972 senesinden 84 yılına kadar hiç oruç tutamamış izleyicimiş. Şimdi de şeker hastasıymış. Fitresine nasıl vermesi gerekiyor hocam? Buyurun. Evet. Ee, Tabi 3 ayların içerisindeyiz. Dolayısıyla 3 aylarla birlikte artık şu da anlaşıldı. Bu, bu aylar Ramazan'ın habercisi. Hı hı. Dolayısıyla e, çokça oruç soruları gelmeye başladı. Evet. E, bunlardan birisi de tabii ki daha Hemen Ramazan'a hazırlık mahiyetinde hı hı. tutulamayacak oruçlar ne olacak meselesi hı hı. var. hanfendinin sorusu da bu çerçevede. E, Tabi Allah e, bize taşıyacağımız kadar yük veya sorumluluk, yükümlülük yüklüyor. E, oruç da bunlardan birisi. Bir insanın sağlık yani bedenen oruç tutmaya elverişli ise orucunu tutacak. Oruçla yükümlü. Eğer oruç tutma yükümlülüğünü sağlık yönüyle kaybetmişse hı hı. bu kişi ne yapacaktır? Oruç yerine fidyesini verecek. Özellikle ifade ediyorum oruç bedelini biz fidye diyoruz. Seyircilerimizin daha doğrusu bilgilerini arz ederim. Hı hı. Bu fidye de o yıl içerisinde belirlenen fitre miktarı kadardır. Hı hı. Diyanet işleri Başkanlığımız her Ramazan öncesinde fitre miktarlarını açıklar. Evet. Bu sene asgari olarak nedir? Fitre miktarı 19 TL'dir. Yani bunu düz hesaplayalım isterseniz. 20, 20. ders diyelim. Yani her bir oruç için 20 liranın altına düşmeme koşulu ile. En asgarisi o. En asgarisi. Ki bu nedir 20 lira? Onu da söyleyelim. Bir kişinin bir fakirin bir günlük asgari yani ortalama neyir? Yeme içme Yeme ödedildir. içmesidir. Gıda karşılığıdır. Hı hı. Peki hanfendi? o zaman bugüne kadar tutamadığı ki anladığım kadarıyla 12 yıl. 72 84 hı hı, dedi galiba. Hı, hı. Bu yıl içerisinde tutamadığı ve bundan sonra da tutamayacaksa kaç yıl evet. her geçmişin ayrı hesabı yapılır çünkü bir yakını hesaptan kitaptan anlayan birisi hı hı. o yıllarda Ramazan 30 mu çekiyordu 29 mu çekiyordu kolaylıkla ulaşabilir. Hı. Peki kaç yıl 10 yıl diyelim. 10'la 10 30 her Ramazan 30 çekmemiştir 29'da vardır. Evet, Onları evet. hesaplasınlar. Her bir oruç içinde bugün ödenecekse eğer hı hı. bugün ödenecekse 19 liranın altına düşmeme koşuluyla biri hesap yapar, imkanları ölçüsünde bunları ne yapar? Fakirlere verir. ihtiyaç sahiplerine verir.